ve sizlerle beraber şu ana kadar birinci esas dediğimiz iman ve şartları üzerinde durduk. İmanı ve onun gerekli olan şartları altı tane temel maddeyi hep beraber işlemiştik. Bugün de ikinci esas olan musemmel iman dediğimiz ehli sünnet ve cemaat akidesine göre imanın kapsamı İmanın kapsamı bölümünden devam edeceğiz. Rabbim bizi inşallah bu sohbetimizde başarılı kılsın kardeşler. İtikadi fırkalar arasında yaşanan iman-amel ilişkisi çok eski, kadim bir tartışmadır. Bu tartışmaların en derin noktası ise şu sorular üzerine odaklanıyor. Kulun mücerred sözle ve kalple iman ettiğini söylemesi imanının kamil olmasına yeterli midir? Veya amel imandan mıdır? Amel imandan bir güz müdür? Bu soruların üzerinde uzun yıllardan beri tartışmalar var değerli kardeşlerim. Ancak biz bu tartışmaları bir çerçeveden bakarak, ehl Sünnet'in penceresinden bakarak değerlendireceğiz ve doğru bir tanımı yakalamaya çalışacağız. Siz de iyi biliyorsunuz ki iman, söz, kalp ve ameldir. Yani sözle söylemek biz buna ikrar diyoruz, dille ikrar, kalple tasdik etmek ve amel-il cevarih dediğimiz, Bedenle de iman ettiğimiz şeyleri uygulamaktır. Buradaki amelden maksat nedir? Namaz, oruç, zekat, haç gibi, ilim gibi, davet gibi, cihat gibi sayabileceğimiz bütün salih amelleri buna katabiliriz. O halde ehl sünnet ve cemaatın iman tanımı budur. Bu tanımın dışındaki kardeşlerim tanımlar sahih değildir. Hanefiler, Hanefi mezhebine mensup olanlar, kardeşlerim, iman tanımında, sözde ve ne olduğu konusunda bir tanım yapmışlardır. Böylece ameli imandan saymamışlardır. Ancak bu şu anlama gelmiyor, onlar amelsiz bir iman olur demiyorlar. Ancak buna rağmen fasıklara da günahlara da kapı açmışlardır. Ancak diğer imamlar ise, İmam Malik, İmam Şafi, İmam Ahmet bin Hanbelvom'dan sonra gelen imamlar ise, amelin imandan olduğunu söyleyerek, günahkarlara ve fasıklara kapıları kapamışlardır. İmanın temel şartlarından bir tanesi olarak da ameli vikletmişlerdir. Bu nedenle bu bağlamda mürciye, mürciye akidesi, Mürciye akidesi kardeşlerim ameli imana katmayan en bariz itikadi fırkadır. Mürciyeye göre bir insan dille Allah'ın varlığını söylerse, kabul ederse onun asla günahına şirk ve küfür haram zarar veremez. Yani onlara göre Allah'a iman eden bir insan amel etmezse bile iman üzeredir. Ondan iman asla zayin olmaz. Hatta onlardan aşırıya gidenlere göre şeytan bile onlardan bazılarına göre Müslüman vasfını almıştır. Çünkü şeytan Allah'a inanmıştır ancak Allah'ın emrine tabi olmamıştır. Ameli olarak Allah'ın emrini uygulamamıştır. Dolayısıyla bunların gulat dediğimiz aşırı grupları ise şeytanı firavunu bile kardeşlerim Müslüman sıfatıyla görmüşlerdir bu halde amel imanın meyvesidir kardeşlerim amel imanın meyvesidir bir ağaç düşünün kalple tasdik ağacın köküdür ve dille söylemek ise ağacın dalıdır meyveleri ise nesidir amelleridir bir ağacın ağaç olabilmesi için meyve vermesi şarttır. Meyve vermeyen bir ağaca ağaç demek de mümkün değildir. Biz bir çiftçiye sorsak, tarlana meyve veren ağaç mı dikersin, meyve vermeyen ağaç mı dikersin? Bize ilk vereceği cevap elbette meyve veren bir ağaçtır. Madem ki dünya bir tarladır, tarlamıza Meyveli bir ağaç dikeceğiz, meyveli ağaç da Müslüman'ın salih amelleridir. Bu dünya hayatında salih ameller bizim meyvelerimizdir. Meyvelerimizi ortaya koymadan Allah indinde amellerimizin kabul olacağını beklemek değerli kardeşlerim büyük bir eksikliktir. O yüzden amel kalbin ve dilin dışarı yansımasıdır. Yani bir insanın dilinin ve kalbinin dışarı yansımasını nereden anlarız? Onun amellerinden anlarız. Diyelim ki bir yerde bir insanlar grubu bir araya gelmişler, içlerinden biri namaz kılıyor, diğerleri namaz kılmıyor. Biz onlardan birinin Müslüman olduğuna şahitlik edebiliriz. İslam dünyasında demiyorum bunu. Yani bir kafir beldede olduğunuzu düşünün. Yani bir Amerika'da veya bir İngiltere'de veya bir Almanya'da olduğunuzu düşünün. Dolayısıyla buradaki kişinin ortaya koyduğu ameli, namazı, salih ameli onun zahiren alametiyle beraber Müslüman olduğunun en açık bir delilidir. O yüzden ortaya koyduğumuz amellerimiz bizim İslam'ın, mümin oluşumuzun en büyük alametidir değerli kardeşlerim. İtikadi fırkaların teşekküllerine baktığımız zaman kısa bilgiler vereceğim sonra hemen kitaba geçeceğim kardeşler. Birbirlerine bakarak tanımlamalar yaptıklarına şahit oluyoruz. Mesela iman konusunda. Harici de biliyorsunuz ameli imandan saymışlardır bizim gibi. Ancak ameli terk edeni de hangi şartta olursa olsun kafir görmüşlerdir. Mürciye de bu tanımın karşısında demişlerdir ki amel imandan değildir demişlerdir. Kişi ameli olmasa da Allah'a inandığı müddetçe Müslüman sıfatını alır demişlerdir. Onlar da ayrı zıt bir kutup belirlemişlerdir. Hariciler ve mürciye iki zıt kutuptur bu tanımlamada. Ama ehli sünnet bunların ortasındadır. Geçen haftalarda Kaderiye ve Cebriye'nin değil mi? Ortasında olduğunu söyledik. Bakın burada da hariciler ve mürciyenin tanımından uzakta ortada bir merkezde bir tanımda buluşuyor. Yani biz diyoruz ki yani sünnet ve cemaat hakidesine mensup olanlar, Değerli kardeşlerim amel imandandır. Eğer bir ameli bilerek kasten inkar ederse dinden çıkar doğrudur. Ancak o ameli inkar etmediği müddetçe o ameli doğruladığı müddetçe farziyetini doğruladığı müddetçe bu insana kafir diyemeyiz diyoruz. Böylece müciğe ile haricilerin arasında bir yol çiziyoruz değerli kardeşlerim. O halde henüz Sünnet ve Cemaat Muhammed Aksoy Hocam bu konuda muhtedin insaflı bir yol çizmiştir yani bu çizgi net, mu'tedil ve aynı zamanda şer'i ve da en uygun olandır değerli kardeşlerim şimdi şöyle bir soru soralım peki amel imandan cüz mü biraz sonra zaten bunlara değineceğiz veya amel imanın kemalından mı veya amel imanın sıhhati için şart mı böyle üç tane bir soru soralım yeniden soruyu tekrarlayalım kardeşlerim Amen imandan cüz mü veya Amen imanın kemalından mı ya da amel imanın sıhhat şartından mı böyle bir soru sorulduğu takdirde bu soruya nasıl cevap vereceğiz cevabımız şöyle kardeşlerim Amen imandandır Amel imandan bir cüzdür. Kemalından demek veya imanın sıhhatının şartından demek selefin kullandığı bir lafız değildir. Selef böyle bir tabiri lafzı kullanmış ve doğrulamış değildir. Biraz sonra göreceğiz. Sizler de okuyacaksınız. Amel imandandır, lafızları meşhurdur. Doğru olan tanımlama da budur. O yüzden... İmanın kemalından mı, imanın sıhhat şartından mı kavgalarına, tartışmalarına girmeden ne diyeceğiz? Amel imandandır. Amel imanın bir cüzüdür. Bu tanımlamalar, bu lafızlar doğru olandır değerli kardeşlerim. Son soru ve hemen derse geçeceğiz inşallah okumalarımıza. Bedenle yapılan namaz, oruç, zekat, haç gibi ameli hususları terk eden bir insan kafir olur mu olmaz mı? Eğer bütün bunları zaten üzerine farz olmadığını söyleyerek iddia ederse ki böyle bir insan kafir olur. Bunda bir şüphemiz yok. Namaza geldiğimiz zaman namazın mücerret terki de o insanı kafir eder. Bunda da bir şüphemiz yok. Ancak orucu zekatı Hatçı yerine getirmediği takdirde ona sorulur. Niçin bunları yerine getirmiyorsun? Gücüm yetmiyor, takatim yetmiyor. Yani bunu yapmakta şu an güç ve takat sahibi değilim dediği zaman bu takdirde bu insan kafir hükmüyle görülmez. Ama namaz için bu ona sorulmuyor. Açık söylemek lazım. Çünkü namaz konusunda açık maslar var. Yani kaçamıyoruz, kurtulamıyoruz. Allah Resulü kafirle diyor Müslümanı birbirinden ayırt eden namazdır. Namaz dinin direğidir. Kur'an'da da sünnette namaza has açık emirler vardı. Kılmayanın da tehdit edildiği azapla müjdelendiği söz konusudur. Ama oruç, zekat, haç gibi bu ibadetlerle alakalı has bir hadis yoktur. Değil mi kardeşlerim? Dolayısıyla burada haccı, namazı, haccı orucu ve Zekatı buna benzer salih amellerden birini terk ettiği takdirde ona ne yaparız sahsin soru sorarız. Neden bunu? Terk ediyorsun. Eğer bilerek inkar ederse bunu reddederse bu insan kafir olur. Yok eğer ben nefsime yeniliyorum bunu yapamıyorum derse bu insanın günahkar fasık olduğuna hükmederiz. Ancak hariciler nasıl hükmeder? Buna kafir hükmünü verirler. Yani namaz oruç zekat arasında bir ayrım yapmazsa tüm salih amellerden birini terk eden bilerek olsun Tembel olsun, gevşeklik olsun, esneklik olsun fark etmez ona direkt kafir ismini verirler. Bizim onlardan değerli kardeşlerim farkımız vardır Allah'ın izniyle. Şimdi hemen Müslüman iman dediğimiz imanın kapsamı bölümünden hemen başlayalım. Evet Selahattin. ehl er sünnet ve cemaate göre imanın kapsamı. İmanın kapsamı Selefi Salihin ehl er sünnet ve cemaat akidesinin esaslarından biridençidir. İman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Evet, bu tanım bütün selef imamlarının üzerinde ittifak ettiği ve bize nakletmiş olduğu bir tanımdır. Bakın iman söz ve ameldir. Artar ve eksilir. Mesela bu sözü İmam Ahmet Rahimahullah söylemiştir. Mesela kâlel İmam Ahmet İbni Hanben el-i'mânü lâ yekûnü illâ bi amel. İman ancak amelle olur. Bu sözü teyit eden bir sözdür. Mesela Katade demiştir ki: "Kale Katade la yaqbalu Allahu kavlen illa bil amel." Allah ameli olmayan bir sözü kabul etmez. Bakın yine Humeydi diyor ki: "Kalen Humeydi la yanfa kavlu illa bil amel." Yani söz ancak amelle makbul olur. Hep buradaki amelden maksat nedir? Dinle söylediğimiz iman ettiğimiz şeyler ancak amelle gerçekleşir. Mesela قال الاوزاعي ومانك والصعيد ibn Abdülaziz at Bakın Evzaî, Mânik ve Said ibn Abdülaziz şöyle diyor. La imana inne bi amel. amel olmazsa iman olmaz. Ve la amel inne bi iman. Ve iman da amelsiz olmaz. O halde bakın bu tanımlamalara baktığımız zaman bu tanımlamalar açık bir şekilde imanı söz yani dinle ikrar, katle tasdik amelle ortaya konması gereken bir tanım olduğunu ifade eder. Artar ve eksilir. İman taatla artar, kullukla artar, ilimle artar, kıratla artar, dua ile artar. Cemaatla birlikte olunca artar. İyiliği yapınca artar. Taatlar dediğimiz Allah'a itaatlarla artar. Yezidu. Ancak ne zaman yengus ne zaman azalır? Günahlarla. Zaten şirk koştuma iman kalkar. Çıkar gider. Ama günahlar oldukça, isyankarlık oldukça, masiyet oldukça da ne olur kardeşlerim? Günah da Azalır. Bu akidemizdir. Bu bizim doğruladığımız inancımızdır. İşte deminden beri söylediğimizde bu sözleri aynı şekilde doğruluyor. Son bir cümle Kale Şafi, İmam Şafi Rahimahullah şöyle diyor وَكَانَ الْاِجِمَاء مِنَ الصَّحَابَ وَالتَّابِئِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ مَنْ اَدْرَكْنَاهُمْ اَنَّ الْاِيمَانَ قَوْلٌ وَعَمَلٌ وَنِيَتٌ. İmam Şafi diyor ki sahabeden, tabiinden ve onlardan sonra yine gelenlerden edindiğimiz Duyduğumuz, işittiğimiz, onlara ulaştığımız zaman imanın tanımı şudur: İman söz, amel ve niyettir. Yani kalbin ortaya koyduğudur, kastettiğidir. İmam Şafi diyorum bakın. İmam Şafi dediğimiz zaman artık bu tanımlamaları doğrulamak gerekir. İmam Şafi ehli hadisin, sünnet imamıdır, ehli sünnetin önderidir. O bir tanım getirmişse bizim çizgimiz onun yolundadır. Birileri tabii bu kelimeden pireleniyorlar, gıcıklanıyorlar, gıcıklanın, pirelenin. i̇mam Şafii'nin saçının kılına bir defa zararla getirmeyeceğiz. Çok safıklar var kardeşlerim, çok. Çok bidatçı var, çok. İmam Şafi'leri bile, İmam Malikleri bile ayaklarının altına alanlar var. Bırakın İmam Şafi'leri, İmam Malikleri. Ashabı bile ayaklarının altına alanlar var. Diyorlar ki burada küçük bir parantez açalım. Peygamberin ashabı diyor önce fikir oluşturdu, sonra fikrini hadis uydurdu. Mesela bizim hepimizin daha önce selef Salih'in akidesinde işlediğimiz bir hadis vardı. Hayr-i kuruni karni, thummellezine yelunehum, thummellezine yelunehum. En hayırlı asır benim asrımdır sahabe asrı. Son onlardan sonra gelenler. Son onlardan sonra gelenler. İşte diyor bu ashab var ya, bu ashab, bu tabi'in önce kendilerini faziletli olarak gördüler. Kendilerini faziletli göstermek amacıyla da onaylatmak amacıyla garanti altına almak için de hadis uydurdular. Vallahi bunu söyleyenler ilahiyat profesörleri hem de hadis kürsüsünün profesörleri. Ama bu adam Eline sazı alıyor Neşat Ertaş'ın türkülerini çalıyor. Pes doğrusu. Tabii bu adamdan bunu beklersin değil mi? bu hadisi inkar etmesini? Ve diyor ki ben diyor saz çalmaktan haz duyuyorum. Ekranlara çıkıyor saz çalıyor. Tın tın tın tın tın tın tın tın tın tın tın tın tın tın neşat Ertaş'tan türküler çalıyor. Tabi bu adamdan Veysel kardeşim hadisi doğrulamasını bekleyebilir miyiz? Hatta diyor peygamberler arasında faziletli kimse yoktur diyor. Yani ulul azm dediğimiz değil mi? Beş büyük rasul bunların arasında da bir ayrım yok. Bütün insanlar eşittir diyor. Peygamberler ashab ve bizim aramızda hiçbir fark yoktur diyor. Hiç kimse bir sıfır önde başlamamıştır diyor. Allah zaten insanların arasından peygamber seçmekle onların faziletin üstünlüğünü ortaya koymuyor mu? Allah kitabında muhacir ve ensarı övmüyor mu? Kur'an'da eğer muhacir ve ensar övülüyorsa onların fazileti öne çıkmıyor mu? Peygamber aleyhissalatü vesselam Bedir Harbi'ne katılanları övmüyor muydu? Bakın ilkelerimiz ayaklar altında diyorum. Bunu öğretmek istiyorum size. İnandığınız şu an ilkeleriniz ayaklar altında. Şu an benim size öğrettiğim temel kriterleriniz, dinamikleriniz, doğrularınız, usulleriniz, ilkeleriniz, referanslarınız... Bu cümlelerle ayaklar altına alınıyor. Yarın karşınıza böyle biri çıktığında ne yapacaksınız? Anlatabildim mi? Hani bazen biz teoride kalıyoruz. kitaplar okuyoruz diyoruz ki filan fırka böyledir, filan fırka böyledir, filan fırka böyledir. Ulan hocam, sena ettin. İnanın, hep bunları kitaplarda okurduk, öyle bilirdik. Ama şimdi vallahi bu fırkaların tümüne şahit oluyoruz, gözümüzle görüyoruz. Ya Rabbi diyoruz, Muhammed hocam, ya bu fırkalar var mıymış hala yaşıyor muymuş? Hakikaten yaşanıyor kardeşlerim. Bu tıngır tıngır sans çalan Neşat Ertaş'tan Abdurrahman türküler besleyen yorumlayan bu adam Hümeyni'ye rahmetullahi aleyh diyor. Adresin kime gittiğini gördünüz mü? Kime hizmet ettiğini gördünüz mü? Yani bu adam sizce kime çalışıyor? Şimdi ashabın uduluğunu adaletini inkar ederse Faziletliğini inkar ederse ve aynı zamanda de rahmet okursa siz bu adamın kime hizmet ettiğini çok rahat çıkartırsınız. Adresi belli bu adamın. Neyse burada size yani bazı şeyleri hatırlatmak istedim. Devam edelim. Yani iman kalp ile itikad etmek, dil ile söylemek ve organlarla amel etmektir da artar, masiyetle eksilir. Evet, ki söylediğimiz şey ancak burada altta elli nolu bir dipnot var. O dipnotu okumak çok faydalı. Gelin önce onu bir Selahattin kardeşimiz okusun, tane tane dinleyelim. Evet. İmanın sözlük anlamı tasdik etmek, itaat ettiğini göstermek ve ikrar etmek demektir. O halde yani imanın lügat anlamı ikrar. İkrar. Yani tasdik etmek, doğrulamaktır. İtaat ettiğini ispat etmektir, göstermektir. Peki terim anlamına gelelim, dini anlamına. Dini anlamda ise iman görünen ve görünmeyen bütün şer'i itaatlerdir. Evet, görünen ve görünmeyen. Allah subhanahu ve Taala'nın bize emretmiş olduğu mikain ibadetleri yerine getirmeye, şer'i emelleri takbik etmeye de biz ne diyoruz? Dini anlamda iman diyoruz. Yani biz ona iman amel, amel imandır diyoruz amel imandır iman da ameldir diyoruz böyle yani amelle ortaya koyduğumuz zaman biz buna iman diyoruz hatta Allah subhanahu ve teala hani Allah sizin o amelinizi boşa çıkartacak değildir demiyor muydu hani o mescid-i aksa'ya yönelip de amellerinin boşa gittiğini zanneden kuşkuya düşen ashabı Allah ayet indiriyordu Allah sizin yani kıldığınız namazınıza Allah orada bakın namaz demiyor ne diyor Allah sizin imanınızı diyordu boşa çıkartacak değil Demek ki amel imandır. Namaz imandır. Bunun üzerinde böylece durmuş olalım. Evet. Mesela kalbin amelleri görünmeyen itaatlerdir. Görünen ameller ise farz ve meb'duh cinsinden bedenin fiilleridir. Kısaca iman kalpte yer eden, amelle desteklenen, meyveleri de Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından sakınmak şeklinde Kendini azalarda gösteren tasdiktir. O halde bu tanım çok güzel. Yani iman bakın kalpte yer eden amelle desteklenen meyveleri de Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından sakınmak şeklinde kendini azalarda gösteren tasdiktir. Demin biz bir örnek verdik. Dedik ki meyvedir o amel, o amel meyvedir. Meyveleri ortaya koyacaksın. Onun yani alameti nedir Muhammed Mustafa? sanih manlardır. Devam edelim. Evet. Tasdikin amelden soyutlandığı zaman bir faydası yoktur. Evet. Yani bakın amel olmadığını düşünün. Ancak mücerret bir doğrulama tasdik fayda verir mi? Vermez. Ben dille diyorum ki evet bu doğrudur, bu haktır. Ancak doğruladığım şeyi ameli olarak uygulamıyorum. Bakın bu fayda vermiyor. Neden? Şimdi İblis'e geleceğiz ve bu açık delille bu gerçeği göreceğiz. Evet. Zira amelden soyuzanmış bir tasdik fayda verseydi İblis'e fayda verirdi. Ondan ve onun peşinden gitmekten Allah'a sığınırız. Çünkü İblis Allah'ın tek ve ortaksız olduğunu ve sonunda kesinlikle ona döneceğini biliyordu. Ancak allah Teala ona Adem'e secde et emredince yüz çevirdi. Kibirlendi ve kafirlerden oldu. Allah'ın vahdatini ve rububiyetini bilmesi ona bir fayda sağlamadı. Çünkü o Allah'ın mahlukatı kendisi için yaratmış olduğu ibadet rububiyet tevhidini gerçekleştirmedi. O halde amelsiz bir tasdikin alemlerin Rabbi katında bir değeri yoktur. Evet. O halde iblis Allah'a biliyordu, tanıyordu, ancak Allah'ın emrine uymuyordu, amelde bulunmuyordu dille söylemesi ona fayda vermiyordu hem de Allah'ın emrettiğine tutunmuyordu. yani Allah subhanahu ve teala İblis'e Adem'e secde et dediğinde emrini dinlemedi namaz kılmadı adeta secde etmedi o halde bu durumda ameli terk etti demek ki mücerret olarak dille söylemek ameli terk etmek fayda vermiyor bizim buradan çıkartmamız gereken ders nedir iman dinlikrar Kaple tasdik, amelle de ortaya koymaktır. Evet, senat. Şu bilinmelidir ki, Kur'an'da ve sünnette iman amelden soyutlanmış bir şekilde yer almamaktadır. Aksine pek çok ayette ve hadiste sahih amel imana atfedilerek zikredilmiştir. Bu özelin genele atfı veya parçanın bütününe atfı kabinindendir. Bu da salih amelleri teykit ve teyit etmek içindir. Yani Kur'an'a baktığımız zaman, sünnete baktığımız zaman, amel neyle geliyor? Kardeşlerim imanla beraber geliyor. اَلَّذ۪ينَ اَمَلُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ İman edenler ve salih amelde bulunanlar demek ki imanın içerisinde değil mi amel? Amel imandan bir cüzdür. Yani amel imana atfen geliyor. Özel, genele atfen geliyor. Tamam mı kardeşlerim? Sürekli amel imanla beraber zikrolanıyorsa amelin imandan olduğu konusunda o zaman bir şüphemiz yoktur. Devam edelim. Diğer bir değişle iman kalbin sözü ve dilin sözüdür. Kalbin ameli ve organların amelidir. Kalbin sözü itikazı, tasdiki, ikrarı ve kesin olarak inanmasıdır. Evet. Devam edelim. Dilin sözü şehadet kelimelerini söylemesi ve bu kelimelerin gereklerini ikrar etmesidir. Kalbin ameli, niyeti, teslimiyeti, ihlası, itaati, ümidi, boyun eğmesi, tabi olması, sevmesi ve irade etmesidir. O halde dilin özü nedir? Yani buradaki dilin sözü şahadet getirmesi. İmanda dilin yani ikrar etmesi dediğimiz nedir? Şahadet getirmesi. Peki kat dediğimiz zaman Kalbin de onu tasdik etmesi, doğrulaması, ikrar etmesi, kesin olarak inanması. Peki kalbin ameli nedir diye sorduğumuz zaman, kalbin ameli de bedenen itaat etmesi. Bedenen doğrulamasıdır. Beden ne yapacak? Allah ve Resulü'nün emrettiklerini mutlaka yerine getirecek. Evet. Organların ameli organların emredilen şeyleri yapması ve yasaklanan şeyleri terk etmesidir. Evet organların ameli ne? Yani Allah ne emrediyorsa onu yapacağız. Neden yasaklıyorsa da ondan sakınacağız. Yani bunlar açık ve anlaşılır cümleler. Devam edelim. O halde ehli sünnet ve cemaate göre iman itikattır, sözdür ve ameldir. Buradaki itikattırdan maksat nedir? Yani bir inançtır. Yani kalbin doğruladığı bir inançtır. Sonra sözdür, dille söylemektir. Ameller derken de zaten malum. Evet. İtaatle artar, masiyetle eksilir. Kişi bunların tamamını yerine getirirse imanını tamamlamış olur. Bunlardan ikisini yerine getirip üçüncüsünü terk ederse imanı geçerli olmaz. Çünkü ehli sünnete göre ameller imanın bir parçasıdır ve onun mismanasına, kapsamına dahildir. Yani biz ameli terk edersek imanı terk etmiş oluruz. Tabi buradaki ameli bilerek kasten terk ederse, amel imanın tanımı içerisinden olduğu için ondan ayrılması mümkün değil. Amel imandan bir cüzdür, parçadır, ayrılamaz, bölünemez, ayrı tanımlanamaz. Amelsiz bir iman tanımı yoktur. Demin size Arapçasından okuduk. Ne dedi? Bakın imamlarımız hem de imam. Ahmet bin Hanbel el-i'men uleyyekun inna bi'amen. İman ancak amelli olur. İmam Ahmet'in İmam Ahmet bir söz söylerken artık benim bunun dışında başka bir söz tanım yapmam doğru olur mu? Edepsizlik olur. Hürmetsizlik olur. Onlara saygımız, hürmetimiz bu kadar iyi olmalıdır. Onlar bir söz söylerken biz de ayrı bir tanımlamalar yaparsak bu bizim ilmimize, edebimize, ahlağımıza yani sünnet karakterimize sığmaz kardeşlerim. Tamam mı dostlar? Doğru mu kardeşler? Var mı bir itirazı olan? Tehdit etmedim. Korkmayın yani. Yani sizler zaten itiraz etmeyeceğinize de eminim. Evet devam edelim. Amelsiz iman geçerli ve yeterli değildir. Nitekim en sünnet imamları bu konuda icma etmiş ve şöyle demişlerdir. Amelsiz iman olmaz. Niyetsiz söz ve amel olmaz. Sünnete uygun olmadıkça da söz, amel ve niyet olmaz. Evet zaten bu tanımlamaları demin de üzerinde durduk. Çok güzel bir tanımlamalar. Amelsiz iman olmaz. Doğru. Niyetsiz söz ve amel olmaz. Tabi niyet olmadan ne söz olur ne damel amel olur. Allah subhanehu ve ta'ala bizim niyetlerimize göre ibadetlerimizin ecrini mükafatını verir. Niyet şarttır. İbadette niyet şarttır. Nasıl abdest namaz için şartsa değil mi? Şarttır. Eğer çay içmek, çay içmek istiyorsan su şarttır. Doğru mu? Yoksa Mustafa sen çayı susuz mu içiyorsun? Nasıl içiyorsun? <gülüyor> sen çayı suya mı katıyorsun? Suyu çaya mı katıyorsun Mustafa? Hangisini? Çayı suya mı katıyorsun? Yoksa suyu çaya mı katıyorsun? İkisi de. Yani susuz bir çay içiyor musun? Yani şart ille o çayın olabilmesi için su şartı var değil mi? Su şartı var. Evet. E, Halib İbrahim sen öyle içmiyor musun yoksa gülüyorsun da? Nasıl içiyorsun? Kuru kuru, kuru, kuru mu çay içiyorsun yani? Ben çay içmedim, ya. Bilmiyorsun. Hiç hayatında içmedin bugüne kadar tabii. <gülüyor> evet. Var mı bunu itiraz eden? Hocam bugün diktatör gibisin ya hep itiraz eden falan var mı diye hesap soruyorsun. Yani temel kriterler olduğu için, bu ilkeler olduğu için itiraz etmeyeceğiniz emin olduğumdan böyle diyorum. Var mı itirazın soner? Yok değil mi? Olamaz. Bu halde kardeşler bu temel. Sünnete uygun olmadıkça da söz, amel ve niyet olmaz. Bu tanımı ancak ehli sünnet anlar. Kalplerinde maraz, bidat olan anlamaz. Sünnet olmadıkça da amel makbul olmaz. Peygamberin bir sözü varken benim o söze hariç başka bir söz söyleme hakkım var mı yok? Onun bir ameli varken de başka bir amel işleme hakkın varmıyor. Sünnet olmadan ameller makbul olmaz. Amellerin kabulü için sünnet şart. şart. Bunu ancak ehli yani sünnet anlar. Bunu ancak selef anlar. Selefin dışında ehli yani sünnetin dışında kimse bizi anlamaz. Bunu iyi bilin. Yüzümüze bakar arkamızdan asla bizi doğrulamaz da. Ben son on yılımda bunları yaşamışımdır. Yaşadım kalbine sünnet inmeyen adama hakikatin ciddi anlamda sıkıntılar duydu sünnet inmemiş adamın kalbinde bir maraz olduğuna şahit oldu illa bir yerde Muhammed ne yapar problem oluşturur sorun oluşturur o yüzden Allah sizi sünnet ehlik etsin gururlanın kardeşlerim bizim yani buradaki amacımız doğrulara ulaşmak kitlelere elde etmek değil hak neyse Abdullah kardeşim hakka sarılmak değil mi hak nerede kardeşlerim vehbi nerede hak Kur'an ve sünnet. sünnet bir başka tabirle Hüseyin hocam nerede ehl sünnet? <gülüyor> vel cemaatta vallahi ehl-i sünnet vel cemaat kurtuluş adresidir. Bu bir tutuculuk değildir, bu bir mutassıplık değildir. Biz bu ilkeleri sarılalım Allah'a böyle kavuşalım Allah'ın izliğine mutlu olacağımıza eminim kardeşlerim. Mesela bizim bir kardeşimiz vardı Allah razı olsun Hikmet kardeşimiz. Şehit düştü Suriye'de. Allah şehadetini kabul etsin. Yüzünü gördünüz mü? Nasıl gülüyordu? Onunla aynı akideye mensubuz biz. Aynı yok okuduk. Aynı akide yolunda gitti. O zaman bakın bu size bir müjde olsun. Yüzleri, yüzleri tebessümle gidiyorlar. Elhamdülillah. Ama Esad'ın kafirleri bir leş gibi gidiyorlar. Bir domuz gibi gidiyorlar. Allah subhanahu ve Taala onların yüzüne verdiği o güzelliği onların şehadetinin, makbuliyetinin bir alameti, bir müjdesidir. O yüzden kardeşlerim akidenizi asla ve asla kirletmeyin. Akideyi bir namus bilin. Namus. Nasıl namuslarımızı kirletmezsek akidemizi de namus gibi kirletmeyeceğiz. Ama birileri akidelerini kirletmek yolundan vazgeçmiyorlar bin taklatıyorlar. Allah subhanahu wa ta'ala bize bu ilkelere sarılan güzel bir ahlak versin. Abi. Taklatanlardan eylemesin dostlar. Devam ediyoruz. Evet. Allah-u Teala iman edip sonra iman ettikleri dinin usulü, furuğu, zahiri ve batınıyla amel eden ve bu imanın etkileri inançlarında, sözlerinde ve gizli açık bütün amellerinde görülen kimseleri Kur'an'da gerçek müminler diye nitelendirmiştir. Evet Allah subhanehu ve ta'ala müminleri nasıl nitelendiriyor? Dille söyleyen, kapve tasdik eden ve aynı iman ettiği şeyleri ameli olarak tatbik eden, Kur'an ve sünnetten gelen emirleri, şerri, ibadetleri yerine getirenene ne diyor? Mümin sıfatını veriyor. Müminlerin vasıflarını tanıtıyor. Müminlerin vasıflarını tanıtırken amelsiz bir müminden haber vermiyor. اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ve الصَّالِحَاتِ diye devam ediyor değil mi? Asıl suresinde Rabbul Alemin ne diyor bize? اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ Asran'da olsun ki ardından اَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ ancak, ancak kimler hüsranda değil? iman eden ve salih amelde bulunanlar. Demek ki Allah subhanahu ve taala kardeşlerim imanla beraber ameli amen amenle de beraber imanı vik diyor. Müminin en büyük vasfı ameldir. Ameli olmayan müminlerin Allah indinde bir değeri yoktur. Olur mu kardeşler? O yüzden bunun üzerinde duracağız. Müminleri amele teşvik edeceğiz. Amen imamdan değildir dediğimiz zaman fasıklara, facillere, günahkarlara kapılar açıyoruz. Allah muhafaza. Buna dikkat edelim. Devam edelim. Bir ayet var bu konuda. Bu konuda şöyle buyrunmaktadır. Müminler ancak Allah anıldığı zaman yürekleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artıran ve yalnız ruhlerine dayanıp güvenen kimselerdir. Onlar namazlarını dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rab'lerin katında nice dereceler bağışlanma ve tükenmez bir rızık vardır. Bakın ne kadar güzel bir ayet değil mi? İnnemel ne? Müminler ancak şunlardır. Allah müminleri tanımlıyor, vasıflandırıyor. Ellezîne izâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum Yanlarında Allah anıldığı zaman kalpleri titre. Kalbin titremesi amel değil mi? Amelül ül cevârih dediğimiz amelle, imanı ortaya koymak değil mi kalpleri ne yapar onların titrer ve izetuliyet aleyhim zayetu zatethum iman ve ala onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ne yapar onların imanları artar Allah diyor bakın imanları artar bakın zadethum imana zadethum onların imanları artar neden dolayı وإذا تلت عليهم آيات الله okunduğu zaman demek ki ayetler okunduğunda kalpte büyük bir değişim oluyor. Müminlerin ameli olarak değişimine bu ayet ortaya koyuyor. Peki ve ibadet değil tevekkül mi? İbadettir. Ve amelidir. Güzel. Ellezina yuqimuna's sala. Onlar ki namaz kılarlar ve mimma kendilerine verdiğimizden de Allah yolunda harcanlar, infakta bulunurlar. Ula humul müminun hakkam. İşte bunlara gelince onlar, müminlerin haklı olanlarıdır. Hak olan müminler bunlar. Gerçek müminler bunlardır. Lahum derecatun indi rabbihim ve mağfiretun ve rızkun kerim. Yani onlar Allah katında nice derecelere bağışlama ve tükenmez bir rızga ermişlerdir. Ayet açık bir şekilde müminleri tanıtıyor kardeşlerim. Devam edelim. Yine Allahu Teala yüce kitabının pek çok ayetinde imanı amelle birlikte zikretmiştir. Bu ayetlerin bazıları şunlardır. İman edip salih amel işleyenlere gelince onlar için makam olarak firdevs cennetleri vardır. Kevf 107. Evet, yani Allah subhane ve teala amelle beraber Halil Karada ne yapıyor? İmanı zikrediyor. Yani amel imandandır diyor. Burayı anladık mı kardeşler? Ve bakın buna dair müellif ne getiriyor? Kur'an'dan deliller getiriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولًا Ekber. İman edip sanih amel işleyenlere gelince onlar için makam olarak firdevs cennetleri vardı İstişat noktamız neresidir burada? Delil noktamız neresidir? İman ve amel. İman ve sanih amelde bulunanlara gelince. Ayet açı. Evet. Başka bir ayet-i kerimede ise şöyle buyrulur. ''Şüphe yok ki Rabbimiz Allah'tır.'' deyip sonra dosdoğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner. Onlara ''Korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin.'' derler. Fusilet 30. ''İnnellezine qalu Rabbun Allah fümme Yani bakın ne kadar güzel bir ayet. ''Şüphe yok ki Rabbimiz Allah'tır.'' deyip sonra Allah'ın emrettiği yol üzerine istikamet ehli olanlara gelince... Allah bunları müjdeliyor, bakın. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ Onların üzerine melekler iner. اَلَّ تَخَافُوا وَلَتَحْزَنُوا وَاَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ اللَّتِ كُنْتُمْ تُعَدُونَ Allah subhanahu ve taala meleklerle onları müjdeliyor. Kork, korkmayın, üzülmeyin. Allah'ın size vaad ettiği cennetle sevinin diye Allah melekleriyle onlara haber gönderiyor. Allahu ekber. Onların üzerine melekler iniyor. Neden? Çünkü iman ediyorlar. İmanlarının gereği de mustakim diyorlar Bakın ayet ne güzel. Nedir buradaki istikamet? Rabbimiz Allah deyip sonra istikamet ehli olanlar kimdir bunlar? Yani iman ettiğinin alameti olan namazını, orucunu, zekatını, haccını, cihatını, davetini, ilmini, idini yapanlar. İşte onlar istikamet ehlidir. Bir başka tabirle istikamet ehli tevhid ve sünnet yolunda giden... Fırkan Aciye dediğimiz Selefi Salih'in yoludur. Bir başka tabirle de Allah yolunda cihad edenler istikamet ehlidir. İlim, dava, alim ve davetçiler ve cihad eden mücahitler istikamet ehlidir. Bunlar dünya hayatında asla hiçbir şeye meyletmez Rabbinin rızasını kazanmanın gayesini güderler. Rabbul Alemin cümlemize bu bilinci bu şuuru nasip etsin kardeşler. Devam edelim. İşte yaptıklarınıza karşılık olarak size verilen cennet budur. Zukruf 72. kuntum İşte yaptıklarınızdan dolayı. Deli noktamız neresi? Bimâ kuntum yaptıklarınızdan dolayı. Yani biz cenneti neden dolayı elde ediyoruz? Amellerden dolayı. Zaten imanımızdan dolayı cennete girdik değil mi? Mikain? Ahmet Erdal kardeşim Abdurrahman ve Hasan kardeşin. Biz imandan dolayı cennete gireriz. Ve amellerimizden dolayı cennete gireriz. Allah bize cennet amelden dolayı veriyor. Devam edelim. Asra and olsun ki insan ziyandadır. Ancak iman edip salih ameller işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Asıl bir ve üç. Demek ki kurtulanlar, iman edenler ve salih amelde Bulunanlar. Devam edelim. Peygamber sallallahu aleyhi ve de şeyler buyurmuştur. Allah'a iman ettim de sonra istikamet üzeri ol. Evet buna bir de hadis deleri getiriyor müellif. Kul اَمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِيمُ De ki iman ettim sonra mustakim ol. Yani istikamet ehli ol. Nedir buradaki istikamet ehli ol? Yani Allah ve Resulü'nün emrettiğini yerine getir. Tevhid ehli ol şeriat ehli ol hanif olan müminlerden ol şirkten uzak dur Allah'ın davetine onun emrine şeriatına hükmüne sarıl şeytanla dostlarının yoluna yaklaşma onlardan uzak dur istikamet ehli olmak bu ben dedim ki Allah'a iman ettim Allah'a iman etmemin gerekliliği olan neyse onu yapmakla mükellef oldum. Peygamber bunu öğretiyor Kul âmentü billâhi iman ettim sımıstaqîm dediğinin üzerine de istikamet ehli ol. Yani ameli terk etme. Ve kalbinde Allah'ın dışında başkalarına yer verme. İbadeti sadece ve sadece O'na yap. Allah'tan başkasına kulluk ve ibadet etme. İstikamet ehli ol. Evet ayetler açık, hadis açık. İman 70 küsür şubedir. Bunların en faziletlisi La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur demek. En aşağısı da yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırıp uzaklaştırmaktır. Hayar da imanın bir şubesidir. Bu Evet. El imanu bid'u ve seb'una şubeten fe aftaluha qavduu la ilahe illallah ve adenaha imatetul eza ani tariq vel hayya'u şubetun minel iman. İman kaç şubedir? 70 küsür şube. Yani yetmiş adet küsür ne vardır? Salih ameller vardır. Onlar toplanır bir araya gelirse imanı ne yapar? Tekamül ettirir. Ve o kamil anlamda o imanı ne yapar? Toplar bir araya getirir. En yüce mertebesi nedir? La, la ilahe illallah. En güzel zikir la ilahe illallah. La ilahe illallah. Gelin hep birlikte la ilahe illallah diyelim. Ancak hemen zikretmeye başlamayın sonra hemen kol kola girmeyi düşünmeyin Bismillah evet <gülüyor> <gülüyor> La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah. <gülüyor> illallah La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah Hüseyin hocam diyor ki ya hocam lambaları falan bir söndürelim bir zikir yapalım <gülüyor> ya Mustafa hocam bizim bu Hüseyin hoca çok böyle Sofiya hocam çok zikir ehl birisi yani evet. Baksana yüzündeki, alnındaki rengi, güzelliği görüyorsun yani. <gülüyor> maşallah. <gülüyor> o zaten çavuşluğu bıraktı. Mertebesi general makamına ulaştı o. Çavuşluğu kalmadı ki onun. <gülüyor> Saçı da tam böyle zikir etmeye tam elverişli değil mi maşallah. <gülüyor> He, takte sığmaz artık o saça. Baksana maşallah yani. Evet. Veysel kardeş e, senin rütben ne? Sen çavuş musun, e, general misin, onbaşı mısın, neysin? Bir şey değil misin? Aciz bir kulsun, Evet. <gülüyor> Neyse kardeşler şimdi espriler yaptık ama birilerine dokunduk. Espri yaparken birilerine çattık. Allah Rabbim bizlere sebat versin. Son cümle. Evet. İman ve amel birbirine sıkı sıkıya bağlıdır. Biri evet. diğerinden ayrılmaz. Amel imanın somut hali ve özü. Aynı zamanda onun gereği olmazsa olmazı ve manasının yarısıdır. Evet. Bakın bunun da üzerinde durmuş olduk. Yine o en sünnetle cemaate göre o bölümden devam edelim. Evet. En sünnet ve cemaate göre iman söz ve ameldir. Dereceleri ve şubeleri vardır. İtaat artar. Hatta dağlar gibi olur. İsyan yolu eksidir. Öyle ki ondan geriye hiçbir şey kalmaz. İman sahipleri de ilimlerinin ve amellerinin durumuna göre imanda birbirlerinden üstündürler. Bazıları diğerlerine nispetle daha kamil bir imana sahiptir. Bu konuda ayet ve hadislerde çok sayıda delil vardır. Evet mesela bir Ebu Bekir Sıddık'ın, bir Ömer İbn Hattab'ın, bir Osman Osman İbn Affan'ın veya bir e, diyelim Ali bin Ebi Talib'in Değil mi? Sahabe Aleyhim'in imanıyla şimdi benim imanım aynıdır, eşittir demem çok güçtür. Yani onların imanlarının artması, yüceliği ve büyüklüğü çok daha öndedir. Allah Subhanahu ve Teala evet onlar insan ama insanlar içerisinde en eftal insanlardır. Allah Subhanahu ve Teala insanların kalplerine bakmıştır. Onların içinden Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı bir Hatemun olarak seçmiştir. Sonra insanların yine yeniden kalbine bakmıştır, ona ashab seçmiştir. E bu bir üstünlük değil mi? Bu bir fazilet değil mi? Her ne kadar bidatçiler bu üstünlüğü ve fazileti reddetseler de... ...biz bu Abdullah İbni Mesut'tan gelen Ahmet Bin Hanbel'in rivayet ettiği bu hadisi doğruluyoruz kardeşler. O açıdan bakın itaatler artar, dağlar gibi olur, üsyanlarla azalır... ...Allah korusun kaybolabilir, şirk de kaybolur gider... Küfürle kaybolur gider ama tevhidle, sünnetle iman artar. İlimle, davetle, iyilikle, salih amelle, namazla, dua ile değil mi? Ve sürekli müminlerle beraber olmakla cihat ile doruklara çıkar. Hele cihat eden mücahit olan o müminin o anki cihat anındaki imanının güzelliğine bir bakın. Etkilenirsiniz. Çünkü canını ortaya koymuş Allah yolunda canını vermek istiyor. Böyle bir insanın imanıyla şimdi benim gibi korkak bir adamın değil mi imanı bir olur mu? Olmaz tabii. Allah onlardan razı olsun. Mücahitler bizden çok öndedir. Cihad edenlerle oturanlar bir değildir. Allah bize de inşallah Allah'ın yolunda cihad etmeyi ve şahadeti bizlere nasip etsin. Amin. Devam edelim. Allah o tahta şöyle buyurmaktadır. Herhangi bir sure indirildiği zaman münafıklardan bir kısmı der ki bu sizin hanginizin imanını arttırdı? İman edenlere gelince bu süre onların imanlarını artırır ve onlar serilirler. Tövbe yüzünü Yani bu ayette aslında imanın artması konusuna açık bir delildir. Ve izâ Ma unzile suratum feminhum men yakule eyyukum zâdetuhârihi îmânen fe emmellerine âmenu fâ zâdetuhum îmânen ve hum Yani kafirler bile der ki değil mi hanginizin imanını bu sure arttırdı, bu ayet arttırdı. Subhanallah yani o halde bu ayette bile Allah açıkça imanın arttığını Abdullah kardeşim ortaya koyuyor. Devam edelim. İman edenlerin de imanı artsın diye Müddessir suresi saye 31. Ve yazdadıllezine amanu imanan. İman edenlerin de imanını arttırsın diye. Demek ki iman edenlerin imanı artar mı? İbrahim hocam? Artar. Neyin artar? Neyin artar? Başka. Evet sayalım imanı arttıran şeyler. Bir. Namaz. Namaz. Evet, ihlas. Salihami. Salihami Saliha, hangisi? Saliha, evet. Saliha, La ilahe illallah zikir. cihat, cihat. cihat. Güzel. İtaat. Allah'a itaat. Başka Erdal kardeşim. Saliha, La ilahe illallah. Saliha, illallah. Maşallah, ve Allah. Maşallah. Kiremek Allah. Tezak Allah hayran. Kiremek Allah. Ve günahdan kaçınma. Güzel. Başka Vallahi sen tefhem Türkiye maşallah. He? Gayet. Güzel. maşallah. Ha, İbrahim hoca evet. infak. İnfak. Güzel. İbrahim? Güzel, güzel. evet Anne babaya itaat. çok güzel. Sen kardeşim. Celalecül. Güzel. Böyle Yeme mi? <gülüyor> baklava yemeye falan mı yani? Olur. Ramazan. O da, o da olur, değil mi? O da olur. O zaman davet et yani. <gülüyor> baklava dedim de bak kardeşler nasıl gözlerini açtılar, değil mi? Uyandılar yani. <gülüyor> var mı uyuyan baklava deyince bakalım hiç uyuyan var mı? Şöyle bakıyorum herkes maşallah baklava dedim. İbrahim gülmeye başladı. Mikai sen de sürekli bu İbrahim'e ne çatıyorsun ya e, tamam da belki sen baklava deyince en çok yani hoşuna giden sen oldun yani. hep, hep İbrahim hep İbrahim yani. günah keçisi gibi sürekli bu İbrahim'e çullanıyorsunuz Muzaffer Hoca zaten o başka yani o mübarek evet devam edelim ee, müminler o kimselerdir ki kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar. Ve yalnız Rablerine dayanıp güvenilirler. Bu ayeti okuduk zaten üzerinde durduk hemen diğer ayet. İmanlarına iman katmaları için müminlerin kalbine sükunet ve huzur indiren odur. Fethi 4. Hüvelleri <gülüyor> enzela sakinete fi kulubil müminin liyezdadu imanen maa imanihim. İmanlarıyla beraber imanlarını arttırmak için müminlerin katlarına arttırmak Sakinet ve huzur indiren kimdir? Allah. Allahu Allah Ekber. Demek ki kalplere huzur veren kim? Allah Allah. Psikolog değil. Değil mi? Kimmiş? Allah. Psikolog değil. Allah. Psikologlar sadece bir takım vesile, bir yol gösteriyor. Ama asıl olan Kur'an'ın okunduğu zaman o ayetleri ne yapar kalplere? Şifa, huzur, sükunet verir. Allah kalplerimize Sukunet versin kardeşlerim huzur versin devam ediyoruz bir kısım insanlar müminlere düşmanlarınız olan insanlar size karşı asker topladılar aman sakının onlardan dediklerinde bu onların imanlarını bir kat daha artırdı ve Allah bize yeter o ne güzel vekildir dediler al-imran 173 bakın ayetin güzelliğine İnsanlardan bir grubu toplanıp düşmanlarınız size karşı toplanmış, hazırlanmış, geliyorlar denediği zaman onlar kimden korktular? Allah'tan korktular. Allah subhanahu ve teala'dan korktular. Düşmanlarından değil. Ayet devam ediyor. Fezadehum imanen ve onların imanları arttı. Korku Allah Subhanahu Teala'dan dolayı olunca Allah deyimamları arttırdı. Zaten o korku Allah korkusu öne geçti. Başkalarının korkusunun önüne. E bu imanın artması değil midir? İmanı zayıf olsaydı ne yapardı? Düşmandan korkardı. Bakın ne kadar güzel. Ve kanu hasbunallahu ve ni'mel Dediler ki o Allah bize yeter. O ne güzel bir veki. Hasbunallahu ve ni'mel veki. Suriye'de bizim kardeşlerimiz her gün bunu diyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel Beşar Beşşarul Esed'in önünde. Hizbullah'ın önünde böyle diyorlar. Hasbunallahu ve ni'mel vakil. Gece gündüz onların sözlerini işitiyoruz, acıyoruz, dua ediyoruz. Allah'tan başka hiçbir yardımcıları, vekilleri var mı onların? Kadın, çocuk hepsini katlediyorlar. Yani bunları tarihe yazın, tarihe, kayıt altına alıyoruz. Bu asırda, bugün de bizim yavrularımız, nesillerimiz, kardeşlerimiz Suriye'de Nusayriler, Aleviler tarafından katledilmiştir. 60 bin, 70 bin Müslüman, milyonlarca insan da göçmendir, muhacirdir bugün. <gülüyor> Çocukları şehit düşmüş, baba böyle diyor. Oğlu şehit düşmüş, anne böyle diyor. Çocuğu küçük yavrusu şehit düşmüş, hasbunallahu ve ni'mel vakil diyor. Ve diyor oğlum Beşşar'a ulaştığım zaman intikamını alacağım diyor o Beşşar'dan. Onu öldüreceğim, elimle öldüreceğim diyor. Ya Beşşar diyor, ya Beşşar! Bu çocuğun suçu ne? Bu küçük 3 yaşında çocuğun suçu ne? Değil mi? 5 yaşında çocuğun suçu ne? Bu terörist mü? Bu terörist mü? Bu Vahhabi mi? Bu Selefi mi? Bu El-Kaide mi? Üç yaşında. Kardeşler yani bakın ne kadar zalim ve gaddar insanlar var değil mi? Rabbul Alemin bizlere inşallah kefildir, vekildir. O bizim Mevlamızdır. Yeri ve zamanı geldiği zaman Beşşar'dan da bunun hesabını soracaktır. Bir yaşam, hocam süredeki insanlar gelmiş de alimlerle fetha soruyorlardı. Hocam diyorlar Evet. şu anda dardak aldık diyor. Bize yemek gelmiyor, gıdak gelmiyor diyor. Şu anda biz kedilerin leşlerin içerisindeyiz diyor. Acaba o kedilerin leşlerin yemek için hikmet verir misin diyor. Evet. evet. Yani zor durumda kaldılar. Dualarımızı unutmayalım kardeşler. Devam edelim. Son bir nokta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde şöyle buyurmaktadır. Kim Allah için sever, Allah için buz ederse o imanı tamamlanmış olur. El-Albani sahih-i sinerde Ebu Davud. Evet. Men ahabbelillah ve fakat istekmalu'l iman kim Allah için sever Allah için buz ederse onu yapar imanını kamilleştirir tam doruk noktaya ulaştırır bütünleştirir ama buradaki Allah için sevmek Allah için müminleri sevmek onun sevdiklerinden razı olmak onları sevmek Allah için buz etmekten maksat Allah'ın düşmanlarına buz etmek Deminden beri biz şara mesela buz ettik. Niçin? Allah düşmanı, müminlerin düşmanı, İslam'ın düşmanı. Yani Allah'ın şeriatının İslam devletinin önünde en büyük engeller kimlerdir? Bunlar. Son nokta dersimizi bitirdik.